Şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevri hicret etti. Burayı biliyorsunuz, 13 sene Mekke-i Mükerreme'de çok büyük eziyetlerle karşılaştık. Medine-i Münevri hicretinden sonra, ikinci senesinde Bedir oldu. Birçok kafirlerin, liderlerinin orada leşleri kalip çukuruna atıldı. Ondan sonra tabii Uhud yaşandı, efendim, kandek yaşandı. Bunların Uhud'ta Müslümanlar bayağı bir zarar gördü. Efendim, Sallallahu Aleyhi ve Sellem'ün sözünü terk etmeleri, bir bazılarının terk etmesi yüzünden hepsine vurdu. Öğret oldu, ders oldu. Sonra hicretin altıncı senesi oldu. Efendim, Sallallahu Aleyhi ve Sellem umre yapmak istedi. Mekke-i Mükereme'ye gidip işte tavaf ve saiden ibaret bir umre yapmak istedi. <gülüyor> Ramazan ayı geçti. Şevval ayı geçti. Hicretin altıncı senesi. Şevval ayından sonra Zülkade ayı geliyor. Zülkade ayında Umre yapmak niyetiyle yola çıktı. Yalnız Mekkelilerle harp etmek niyetinde değildi. Arapların, Müslüman olanlarını, etraftaki kabileleri çağırdı. Dedi ki, toplu olalım, kalabalık olalım, birlikte gidelim, Umre'mizi yapalım, dönelim. Fakat Kureyş müşrikleri buna izin verirler Vermeyeceklerinde Vermeyeceklerini de düşündüğü için ne yaptı? Yanımızda kurbanlarımızı alalım, kurbanlıklarımızı. Esasen umrede kurban kesmek yok. Kurban haçın efendim, vazifelerindendir. hac ifratta da yok ayrı dava ama temettüde kıranda var. E, Hacın vazifelerindendir ama muhsar olursa, muhsar ne demek? yani Kabe'ye gönderilmez engellenirse ne yapacak? İhrama da girmiş oluyor niyet etmiş oluyor mikatı geçtiği için e, İhramdan sonra muhsar olursa ihramdan nasıl çıkacak? Onun için kurbanlarımızı da yanımızda alalım o kadar kurbanlık hayvanı yolda götürünce onlar da anlarlar ki bu kadar efendim, kesilecek hayvanla beraber harbe gelinmez silah yok bir şey yok İhramlı insanda silah olur mu? Onlara arada bir güvence gelir. Bizim umremize müsaade ederler. Böyle niyet et. Bu Musar durumu işte engellenirseniz işte kolayınıza gelen kurbanı keserek ihramdan çıkın buyurun. Bugün bile bu durum bizden birinin başına gelebilir. Ama şimdi tabii alıp da hayvanımızı yanımızda götüremeyeceğimize göre havaalanından uçaktan geçiremeyeceğimize göre tabii orada Mekke'de devamlı kurbanlık hayvan bulunuyor bu durumlar. E şimdi ihrama girdin, niyet ettin, havaalanına geldin, vizenin iptal ettiler veya yurt dışı yasağın var dediler veya şu veya bu göndermediler. Oldun muhsar. Kaldın ihramda. Nasıl çıkacaksın ihramdan? Veyahut buradan indin ciddeye. Ciddede orada polis takibat yaptı, aldı seni nezarete, ondan sonra veya göndermedi Demek ki? E ne yapacaksın? İhramdan çık, ihrama girdin. Tıraş olmak yasak, sabun kullanmak yasak, koku kullanmak yasak, tırnak kesmek yasak, hanımına dokunmak yasak. yani yasak şehvetle. He yasak bu, bu, yasaklar için. Bir sene sürse, bir sene çıkamaz. Zor iş. Onun için Engellenen insanlar, kurban kesmek veya kestirmek, işte Mekke'ye bir telefon edersin, orada bir adam vekil edersin, benim kurbanımı kesin dersin, İhsar kurbanını, orada kesildiğini telefonu haber gelince ihramdan çıkabilirsin. Mevzu bu. Kurbanları da yanına aldı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, herkesi topladı, ümre ihramına girdi, ondan sonra yola çıktı. Kaç kişi toplandı? 1400 kişi kadar. Hazreti Cabir vadiyullah teala buyuruyor. Hudeybiye müsahahasında bulunanlar yani Hudeybiye'de sahabenin sayısı kaç idi? Buyuruyor, 1400 kişiydik. 1500 rivayeti de var. Yani 1400 ortalama sahabe-i kiramdan zatlar. Bunlar Sahabe-i kiramın özel tabakasından, sahabe-i kiram arasında tasnifat vardır. En eftal olanlar dört halifedir, ondan sonra aşere-i mübeşşeredir, ondan sonra Bedir ehlidir, ondan sonra bir ehlidir. Böyle tasnifat var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır, لَنْ يَلِ جَنَّهَا وَأَحَلٌ şeyde bedran." Evil de var Vel de var Bedir'de benimle beraber bulunan Hüdeybiye'de benimle beraber Ağacın altında Beyat-ı Rıdvan'da Bulunanlardan Hiçbiri asla Cehenneme girmeyecek Kesin Onun için sahab Cennette müjdelenen 10 tane var O ismi verilmiş Yoksa Bedir ehli de cehenneme har haramdır. Hudeybiye ehli de cehenneme haramdır. Ve külle vâdâllâhu lüsnâ âyet-i kerimesi muktazâsınca Allah hepsine cenneti vaat etmiştir. Hatta Mekke fethinden sonra Müslüman olanlara da. Âyet-i kerimede hadis suresinde beyan ettiği vecile. Hudeybiye'ye kadar geldiler. Hudeybiye biliyorsunuz Mekke-i mükerremeye çok yakın. Yani şimdilik arabayla Mekke'den Harem'den çıktığımız zaman 15-20 dakika sürmüyor Hudeybiye'ye geliyoruz. Orada efendim şimdi pek yerler kesin belli olmamakla beraber mahal bellidir. Osmanlı tabi oralara alemler, işaretler koymuştular. Sonra bu Vahabi zihniyeti tabi bunların çoğunu, eserleri mahvettiler. Biraz izleri kalmadı ama yer belli. Oraya kadar geldi. Yolda çok susuzluk hasıl oldu. Abdest alacak su yok. Ondan sonra efendim taharet ihtiyacı var. 1400 kişi ya! Dediler ya Resulallah su yok, bir şey yok. Böyle kaldık. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki Hele'nde kumma yanında, kapında, kacağında Hani devesinin işte hayvanının kenarında köşesine ibriklen bir su insanlar saklar zaruret için. Hiç suyu olan var mı? Var dediler. Birisi getirdi. Peki o zaman buyurdu. Bismillah dedi. O suyun kabına elini soktu. Ondan sonra mübarek elini çıkarttı. Bu sağ elinin parmaklarının arasından Kınar gibi, göze gibi sular fışkırmaya başlar. Nasıl fışkırıyor, nasıl fışkırıyor? Şimdiki o dolum tesisleri halt etmiş. Öyle fışkırıyor. Buyurdu ki, Tevallahu bismillah. Allah'ın ismiyle abdest alın bakayım. Diye. Abi herkes abdest al. Kaplarını doldurdular, kaçaklarını doldurdular. Ta Medine'den kaç günde gelmişler Hudeybiye'ye. O kadar zaman, ne kadar... Efendim, tulumları şeyle ibrikleri var ise hepsini doldurdular. mübarek parmaklarından çıkan o su bir orduya yetti. Bu büyük bir mucizedir. Musa Aleyhisselam'a taştan su fışkırması Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Taştan zuhur eden o sudan 12 göze çıktı. Kad عَلِمَ كُلُّ نَاسِ مَشْرَبَهُمْ diyor Kur'an. İsrailoğullarından her fırka içeceği yeri bildi. On iki kabileydi. Her biri kendi şeyinden içti. Şimdi o su mu daha büyük mucize? Bu su mu? Taşlardan suların çıktığı çok müşahede edilmektedir. Birçok kayadan su fışkırdığını Kur'an-ı Kerim'de beyan etmektedir. Onun için kayadan su çıkması Tabii ki o da bir mucizedir. Asasını vurunca çıkmıştır. Ama bir insanın elinin parmakları arasından 1500 kişiyi kabını kacağını dolduracak, her birine abdest aldıracak kadar suyun çıkması Adem Aleyhisselam'dan bu yana müşahade edilmiş bir şey değildir. Onun için bu mucize daha büyük mucize olmuştur. Şimdi buna inandırabilir misin şeyleri? Bazı profesörleri, doçetleri, kim inanmazsa inanmasın. Bu hadisi şerif Buhari'de var. Mütevatir. 1400 kişinin gördüğü, her birinin abdest aldığı bir olayın gizli kalması mümkün müdür? Bütün sahabe buna tanıklık etmiş, orada bulunan. Ve onlara ne mübarek nasip olmuş ki, kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek parmaklarından çıkan su. O su, zemzemden de eftaldir, ahiretteki havz-ı kevserden de eftaldir. Alimler böyle beyan ediyorlar. Çünkü bizzat nübüvvet kaynağından çıkmıştır. Ne bahtiyar insanlar, kıskan olacak, imrenilecek insanlar. Ya bu en sahih kaynaklarda zikrediliyor. Kayadan, taştan su çıkaran Allah, parmakların arasından su çıkaramaz mı? Onu da yaradan Allah, bunu da yaradan Allah. Ama inkarcılara çare yok. Hudeybiye'de yerleştiler ve Kureş'ten haber beklediler. Umre için izin istediler. Kureş bu arada adamlar gönderdi. Başta Büdeyl isminde bir kişiyi gönderdiler, sonra Hüleyz isminde bir kişi gönderdiler, sonra Mikrez isminde bir kişiyi gönderdiler. O zaman sonradan bunların bir kısmı Müslüman oldu ama o vakit müşriklerden olan bu kişiler geldiler gittiler, geldiler gittiler, siz ne istiyorsunuz dediler, niye geldiniz dediler. En son Kurve bin Mes'ud isminde bir kişi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile pazarlığa başladı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki biz harp için gelmedik. Bak üzerimizde dikişli bir elbise bile yok. İhrama girmişiz. Yanımızda kurbanlık hayvanlarımız var. Biz size zarar vermeyeceğiz, sıkıntı vermeyeceğiz. Tavafımızı, sayemizi yapacağız. Ayrılacağız yani. Burası bizim yurdumuz, vatanımız, Kabe'miz, kıblemiz. Efendim. O arada biraz terbiyesiz hareket yaptı. Yani efendimizin sakalını böyle elliyor falan. Böyle tutuyor, bir şeyler ediyor. Muğire bin Şu'be radıyallahu anh, sahabeden efendimiz sallallahu aleyhi ve sünnetin başında duruyordu. Böyle çek dedi elini dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve efendimizin sakalından çek dedi elini dedi. Yoksa elin sana geri dönmez dedi. Yani keserim elini demek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi tebessüm etti yani hoşuna gitti bu çünkü onun edepsiz davranışından dolayı o sahabenin orada çıkışı Hz. Muhire'nin çıkışı onu sevindirdi Ya ne kaba adamsın dedi ne kata adamsın dedi Urve Hz. Muhire dedi ki sen sen ne edepsiz adamsın dedi falan Ondan sonra görüştüler konuştular o da, tamam dedi, ben dedi senin bu teklifini Mekke'ye götüreceğim, ondan sonra biz sana bir cevap döndüreceğiz, bekle bakalım. Urve döndü gitti. Kureyş müşrikleri, reisleri başına toplandılar. O zaman tabi bu Cehil'ler gebermişti çünkü Bedir'den çok sonra bu. Toplandılar. Ne, ne gördün ne anladın dediler o da durumu anlattı harp için gelmemiş hakikaten vaziyet ömre ziyaret falan izin verirseniz de olur durumunu nasıl gördün dediler etrafındaki adamların ona karşı davranışlarını nasıl gördün dediler biz onu görmeyeli neler değişmiş dediler Urve dedi ki Vallahi dedi. Ben Necashi'yi ziyaret etmişim, Habeş Kralı'nı, bütün haşmeti içerisinde gö görmüşüm. Kisra'yı gitmişim, Acem Kralı'nı. Kisra'nın bütün saltanatını, işte Persler'in, o zaman dünyanın süper gücü, ona yapılan hürmeti, ihtiramı görmüşüm. Ben Kayser'a gitmişim. Kayser, Bizans imparatoru. O zaman merkez Şam'da. Rumların, Bizans'ın merkezleri Şam'da. Tabi İstanbul'da var, Hirakil var. Ben dedi bütün krallara gittim. Her birinin adamlarını etraflarında seyrettim. Fakat ben bu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının buna yaptığı hürmetin bir benzerinin hiçbir krala, padişaha yapıldığını görmedim. Nasıl adamları var dedi ya. Bir abdest aldı, abdest alırken hepsi başına toplaştı. Abdest suyu üzerlerine değsin diye onun mübarek bedenine değen abdest suyu onların üzerine abdestten dökülen su dökülsün diye yarışıyorlar. كَادُوا يَكْتَتِلِونَ عَلٰى وَظُوِهِ Bukhari'de geçiyor bu. Bukhari'de. Onun abdest suyundan onlara da sürünsün diye sürünenden sürünene, sürünenden sürünene bereket olsun diye az daha savaşacaklar, birbirini öldürecekler dedi ya. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları görüyor muydu? Görüyordu. Razı geliyor muydu? Geliyordu tabi. Gelmese engellemez mi? Engellemez. Eee? Bereketlenmeyi inkar edenler neredesiniz? Teberrükü inkar edenler neredesiniz? Tevessülü inkar eden Vehhabiler Hangi kafatasınız? Buhari'yi kabul ediyor musunuz? Ediyoruz Peki bu Hudeybiye gibi en faziletli sahabenin yaptığı iş mi? Evet Mübarek ağzından bir tükürük Düşecek olsa Hemen üzerlerine Sürüyorlar Ondan sonra Allah Allah. Saçından bir tel düşse hemen saçını kapıyorlar. Şimdi bu kadar saçı şerif nereden çıktı? Sakalı şerif. Ya o bir saçının telini, sakalı şerifinin telini yere düşürdüler mi ya? Halid bin bir harpte takkesini kaybetti. Yer mi olacak? Sonra Çabuk takkeyi arayın, takkeyi arayın. Hayatu Sahabede de geçiyor bu. Herkese takkesini arattı, buldurdu. Bir de baktılar hatta bazıları ölüm tehlikesi geçirdiler çünkü savaş devam ediyordu. Takke düşmüş yere. Atların kılıçların arasından girdi biri buldu, aldı, getirdi. Baktı eski bir takke. Dediler, "Ey Allah'ın kılıcı Halid ibn Velid. Bu eski takke için mi bizi?" adamlarımızın can tehlikesine soktu. Biz sana daha iyisini alırdık. Ya siz ne anlıyorsunuz dedi. Bu takkenin içine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçı şerifinden bir parça bana düşmüştü. Veda haccında dağıtıldı. Kendi dağıttırdı. Ben onu takkemin tepesine diktim. Bugüne kadar hangi harbe girdiysem hiç yenilmediysem o saçı şerifim bereketiyle ben harpleri kazandım. Siz biliyor musunuz dedi. Bu Halid İbni Velid bu ya. Allah'ın kılıcı, Resulullah'ın kılıcı bu. Sahabe-i kiram bidat yapar mı? Sahabe-i kiram yapar mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi dağıtıyordu saçını, sakalını. İnsanlar bereketlensin diye. de var bu. Bütün sahih kaynaklarda var. Bu bana itiraz edenlerin, Ellerinde hiçbir delil yok. Kendi kafalarına uymaktan başka hiçbir hüccetleri, huciyetleri yok. Vallahi bilmiyorum, ahirette de yatacak yerleri de yok yani. Yatacak yerleri de yok. Çünkü sahabeye itiraz ediyorlar. Çünkü Resulullah Efendimiz'e itiraz ediyorlar. O zaman Efendimiz niye saçını dağıttı? Ya Talhane, Ebu Talhaya, İksimü beynen nas? Saçının sağ tarafını keste saçı uzundu mübarek. Bunu insanların arasında dağıt, kendi dağıttırdı ya. O zaman senin itirazın cübbeliye değil, sen Rasulullah'a itiraz ediyorsun, Sallallahu Aleyhi ve sellem Benim kaynağım Bukhari, Müslim. Senin kaynağı ne? Onun için Hudeybiye'de bu çok yaşandı. Bak ne diyor Urve? Ben böyle bir şey görmedim diyor abdest suyu üzerlerine değsin diye savaşıyorlar mübarek ağzından çıkan üzerlerine değsin diye efendim, mübarek saçından başından sakalından bir kıl düşse kapışıyorlar Ya onun için vallahi muhammedin ashabı sallavatullahi aleyh nebine alim ecmain rıdvanullahi alim onu kimseye teslim etmezler kendileri hepsi ölürler de onu size bırakmazlar. Benim tespitim budur denir. Artık görüşünüzü, istişarenizi yapın, kararınızı bildirin. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ömer'i çağırdı. Dedi ya Ömer gel. Bunlardan adam geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Biz burada bekleyip duruyoruz. İhramdayız. Ordu burada. Sen dedi Mekke'ye git. Bu işi çözüme kavuştur. Bizim harp için gelmediğimizi niyetimizi söyle. Bir seysin versine. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki, ''Ya Aşırullah, benim onlarla ne kadar harp içinde olduğumu biliyorsun. Mekke'yi de ne kadar nasıl terk ettiğimi de biliyorsun. Hepsine meydan okudum, çıktım. Şimdi gitmeye giderim de dedi. İş düzelir mi, bozulur mu? Olacak iş tersine mi döner? Onda emin değilim dedi yani. Bence dedi Osman İbni Affan'ın radıyallahu anh orada çok seveni var, çevresi var. Bir de o çok onlarla şey değil, savaş etmedi benim gibi. Onu göndersen daha uygun olacak. Olur mu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Doğru söyledin. Osman'ı çağır. Hazreti Osman Efendimiz geldi. Dedi Osman, Mekke'ye git durumu bildir, bizim için izin al. Allah'ın peygamberine, Allah'ın evine sokmuyorlar ya. Allah Allah, yapma olur imtihan. Hazreti Osman Efendimiz geldi, Mekke mükerremeye girdi. Ebani ibn Sa'id ibn As onu yolda rastladı. Ondan sonra dedi dur dedi sana da bir şey yaparlar ben sana eman vereyim benim güvencem altında girelim, çünkü benim orada lafım, sözüm geçer. Sana eman vereyim dedi, aldı. Kureyş'in müşrikleri, ileri gelen ağaları, paşaları toplandılar. Hazreti Osman Efendimiz dedi ki, Resulullah beni gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem, size şunları, şunları söylememişim. Dediler, ya Osman, seninle sıkıntımız yok. Sen istediğin kadar Kabe'yi tavaf et, umre yap. Ama biz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Buraya sokmayız. Onun için sen bilirsin ister geri git ister burada tavafını yap da git. Hz. Osman Efendimiz buyur radıyallahu teala. asla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf etmeden, sahih etmeden, umre yapmadan ben nasıl tavaf ederim dedi ya Kabe orada ama ben tavaf etmem o zaman beni geri gönderin e biraz dur dediler Biraz bekletirken bir gün, iki gün işte ne kadarsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabeye Hazreti Osman şehit edildi diye haber gitti. Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberi yayılınca Resulullah sallallahu aleyhi ve efendimiz buyurdu ki hemen toplanıyoruz. Şu ağacın altında Hudeybiye'de bir ağaç var o mübarek ağaç sonra selde gitti o ağaç Allah Teala insanlar çok ziyaret ediyorlardı herkes altında namaz kılıyordu falan sonra bir selde kayboldu bu ağacın altında herkes toplansın onlardan biat alacağım ölümüne biat alacağım Osman'ın da işte benim kanını onlarda bırakmayacağım ve siz de beni bırakmayacaksınız ölene kadar Allah yolunda cihad edeceğiz diye buna Bey'at-ı Rıdvan deniyor. Rıdvan demek, Allah'ın razı olması demek. Yani bu kıssadaki Rıdvan, yoksa adı Rıdvan olan herkes için konuşmuyor. Rıdvan, memnuniyet demektir ama bu kıssada Allah'ın rızasını kazanmak demek. Bu Bey'at buna sebep oldu. Ne burada estağfirullah? لَقَدْ رَضِيَ الله عن الْمُؤْمِنِينَ إذ يب تَحْتَ الشَّجَرَةِ إذ يبايعونك تحت الشجرة إ يبعونك ت تحت الشجرة فمَ ما في قُلوبِهم فمَ ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَر۪يبًا Allah, o müminler seninle acil altında sözleştikleri için, ölümüne söz verdikleri için, kaçmayacaklarına, seni bırakmayacaklarına, ölene kadar sana dinine yardım edeceklerine söz veren o müminlerden kesinlikle razı oldu. Allah onların kalplerindeki iyi niyetleri bildi. Onlara huzurlar, feyizler, bereketler yağdırdı. Çok yakın fetihlerle onları müjdeledi. Şimdi bu at Kerime nazil ol. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeyle tek tek musafaha etti. Ve onlardan biat aldı. Bu arada on milyarlık bir soru. Soralım, cevap verelim. Beyat-ı Rıdvan'da, yani o ağacın altındaki sözleşmede Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in elini tutan ilk kişi, sahabeden ilk eline ata gelen kim oldu? 10 milyarlık, 20 milyarlık soru bu yani. Ebu Sinan el-Esedi, Teala. bu ismi unutmayalım. Hudeybiye'de biata ilk giden Ebu Sinan el-Esedi Esed kabilesinden bu mübarek zata bu şeref nasip ol biatlar bitti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir elini bir eline tuttu buyurdu ki bu da Osman'ın biatıdır Osman adına kendime biat ediyorum dedi Hazreti Osman Efendimizin en büyük faziletlerinden, belki de hiçbir sahabede bulunmayan bir fazileti şudur ki Efendimiz sallallahu ve sellem kendi eliyle Hazreti Osman'a niyâbeten, vekaleten kendi eliyle kendinden bir atar. Bu çok büyük bir menkıbedir. Sonra şimdi allah Teala bildirmese Resulullah ve kaybı bilir mi? Bilmez. Ama allah Teala bildirirse de kıyamete kadar olacakları bildirdi mi? Bildirdi, ayrı dava. Şimdi Hz. Osman şehit edilmedi ama Mevla ne istedi? Onu gizledi, o şehit edildi haberi yayıldı, Mevla bildirmedi şehit edilmediğini. Niye bildirmedi? O sahabeden biat alınacak, onlar bakalım kaçmayıp da ölümüne, Allah yolunda cihad edeceklerine söz verecekler mi? O biatı gördü Mevla Teala onlara o şerefi bahşetmek için, o biatın husulü için o anda bildirmedi. Ama sonra bildirdi. Ve böylece Hazreti Osman Efendimiz döndü. Bu arada Kureyş, Süheyl İbni Amr isminde birini Anlaşma yapmak üzere Hudeybiye'ye gönder. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz otururken dediler Mekke'nin sözcüsü Süheyl geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Sehule emrukum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tefaülü severdi. Tefaül demek hayra yormak, güzel fal. Fal yorum demek. Fal demek yorum demek. Güzel falı severdi. Güzel falı ne demek? Uğurlanmak. Mesela uğurlanmak, adamın ismini sorardı mesela. Kim geldi derdi? Süheyl geldi. Süheyl, sühuletten gelir, kolaylıktan gelir, işimiz kolaylaştı. Bunlar anlaşmaya yanaşacak diyor. Hemen manası çıkarmış. Anladın? Bunun gibi manalar. Ama adamın birine sorsa, birine sordu adın ne Cemre? Sen otur dedi Öbürüne dedi işte benim Nar Öbürü dedi Sa'ir Misal Baktın ki isimde ne var Ateş gözü Şudur budur Şeyler Şiddetli kuvvetli Zorluk çıkaran isimler Onu o işe sokmaz Onunla o işe gitmez Güzel yorumlamayı sever Tamam dedi işimiz kolaylaştı Gelsin bakalım Geldi oturdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona meramını anlattı. O da Kureyş sana bir teklif gönderdi. Ben sana o teklifi sunacağım. Aramızda sulh yapalım falan. Peki Ali ibn-i Talib'i çağırın radıyallahu teala. Gel dedi anlaşma yazacağız. Hudeybiye musallahası. Bir savaşsızlık, barış imzalaşması. Yaz bakalım dedi. Bir üktüp Bismillahirrahmanirrahim. Baş başla ile başla bakalım. Süheyl dedi ki Biz dedi bu Rahman Rahim isimlerini bilmiyoruz. Onun için bilmediğimiz isimleri yazmayalım. Ne olacak dedi? Bismillah Allahumma. Ey Allah senin adınla olsun. Allah'ı biliyoruz dedi. Tamam ya Ali dedi. Yaz onu da Bismillahirrahmanirrahim. Peki. Yaz. Min Muhammedin Abdillahirrahmanirrahim. Resulî ilâ ahli Mekke. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke ehline yaz, yazışmadır. Süheyl dedi dur. Niye? E biz senin Allah'ın peygamberi olduğunu kabul etsek zaten senden savaşmayız. Zaten Kabe'yi sana teslim ederiz. E sen şimdi burada bunu e, bize dayatmış oluyorsun Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmiş olacağız altına imza atarsak onun için dedi bu dedi uygun değil ne olacak e, babanın ismiyle yaz dedi falan oğlu falan yaz dedi yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Ali buyurdu tamam onu sil Resulullah'ı sil min Muhammed'in min Muhammed ibn-i Abdullah oğlu Muhammed'den yaz. Hz. Ali Efendimiz dedi ki, ben ben Allah'ın Rasûlü'nü silemem mi Sen Allah'ın Rasûlü'sün, ben nasıl silim dedi bu yazıyı. Bu sefer tamam, bana getir dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem idi. Yani yazma bilmez, okuma da bilmez. Bütün ilimler ona vahyedilmiş. 13'ün zaten kimseden okudu, kimseden öğrendi, ders aldı, kimse diyemez. Nerede dedi Rasulullah yazıyor? Orada. dedi. Kendi mübarek eliyle sildi. O zamanki mürek yazılar silinen şeylerdi, katlar. Şimdiki gibi tükenmez değil. Efendim, mübarek eliyle sildi, tamam yaz şimdi dedi İbn-i Abdillah, Abdullah'ın oğlundan. Peki, bu anlaşma şartlarında neler var? Neler var? On sene savaş yok. Mekke ehli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabına saldırmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabı da Mekke ehline saldırmayacak. On sene barış. Mekke'den birisi işte anasının, babasının, kocasının velisinin veyahut da ise ağasının izni olmadan Medine'ye hicret edip kaçarsa Medine yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafı onu Mekkeli müşriklere teslim edecek ağır bir şey çok zor ama Mekkelilerden efendim Medine'den biri Mekke'ye gelirse müşriklere iltihak ederse falan Mekke ehli onu iade etmeyecek. Bunlar çok ağır. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu işte tabii çok istemeyerek de olsa Allah Teala Habibine o arada tabii Cebrail aleyhisselam'ı gönderiyor, haberler veriyor sen imzala şimdi işi bozma zaten bu 10 sene sürmeyecek yakında bu iş patlayacak iki seneye kadar Mekke olacak, neler olacak, neler olacak yani, Mevla bilmez mi? Onun için taviz vermek gibi görünüyor ama hikmete mebni, vahye mebni olduğu için esas doğru karar bu. Ondan sonra kim bu anlaşmada taraf olarak hangi kabile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tarafını tutarsa, o anlaşmaya dahil oluyor. Kim anlaşmada Kureyş'in tarafını tutarsa o kabile de oraya mahsup sayılıyor. Anlaşmanın hukuku bunlar arasında bu şekilde icra edilecek. Tamam mı tamam? Soğ o arada Benü Bekir Bekir oğulları kabilesi bunlar kalktılar. Yani onlarla gelen elçileri biz dediler, Kureyş'in ahde emanına gireceğiz. Tamam. Hucâa kabilesi kalktı. Dediler ki biz biz Müslümanız. Resulullah sallallahu aleyhi ve ashabının o tarafın sözleşmesine dahil olacağız. Tamam dediler. İki taraf anlaştılar. Ondan sonra sözleşmedeki sadede gelelim. Sen bu sene umre yapmadan döneceksin. Mekke'ye girmeden Medine'ye geri döneceksin. Ondan sonra, bir daha sene geleceksin, bir daha sene umre yapman için sana üç gün Mekke'de ikamet izni veriyoruz. Dediler. Anlaşmayı bu şekil. sahabe-i kiramın moralleri bozuldu, onlar Mekke'ye umre yapmaya gelmişler, Ondan sonra burada bir şartnamede Müslümanların tarafı biraz ezik duruma düşüyor Zarar durumuna da görünüyor keri gidecekler falan Bayağımsa. Hazreti Ömer Efendimiz Radıyallahu Allah'ın dayanamadı Allah Allah Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e gitti Dedi ki ya Babakir Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi değil mi? De, olmaz olur mu? Peki biz Müslüman değil miyiz? Müslümanız. Biz hak üzere değil miyiz? Hak üzereyiz. E nedir dedi şimdi bu gavurlara böyle anlaşma yapıyoruz? Allah Allah. Dedi ki ya Ömer aklını başına devşir. Burada Resulullah var sallallahu aleyhi ve sellem. Ona vahiy geliyor. Biz kafamıza göre hüküm veremeyiz. Tamam dedi. Gitti efendimize sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Rasulullah değil misin dedi, sallallahu aleyh sana. Rasulullah mı dedi? Biz Müslüman değil miyiz? Müslüman. Biz hak üzere değil miyiz? Hak üzereyiz. Bunlar batıl üzere değil mi? Batıl üzeredir. Niye bu imza atıyoruz? Geri dönüyoruz ömre yapmadan. On sonra bize geleni onlara geri vereceğiz. Adam icred etmiş. Ya Ömer, ben Allah'ın memur kuluyum. Bana vahiy geliyor, bana cibriliniyor. Ben ne buyurulursa onu yaparım. Deyince Hazreti Ömer Efendimiz durdu. Tamam ya Resulallah. Dedi. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz derdi ki o günkü çıkışımdan dolayı ama Allah için şeye geldi. Efendimiz onu mazur gördü. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz efendim dini gayretinden dolayı. Asla zerre kadar bir şeyinden haşa, şek, şüphe haşa olur mu? Dedi ki ömrüm boyu ''Ne kadar nafile namaz kıldım, ne kadar nafile oruç tuttum, ölene kadar o günkü çıkışımdan dolayı hepsini feda ederim.'' dedi yani. ''Tevbe istiğfar, tevbe istiğfar.'' dedi, ''Perişan oldu. Ama bu Hz. Ömer Efendimiz'in menkıbelerindendir, faziletlerindendir, mücahitliğindendir yani. Sorun yok. Çünkü niyet iyi, akıbet iyi. Bu imzaları attılar... Şimdi Mekke'ye gidemiyorlar. Mekke'ye gidemeyince ne yapacaklar? Kurbanları niye getirdiler? Şimdi anlaşıldı. Kurbanlarını kesecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hadi kurbanınızı kesin, ihramdan çıkın. Önce kurban kesilecek, sonra tıraş olacaklar. Kadınlar az bir alıyor şu kadar, erkekler ya usturaya vuruyor ya kısaltıyor. Tıraş olmadan ihramdan çıkılamaz. Ama kurban kesmeden de ihramdan çıkamaz, çünkü ömre yapamadı, engellendi, kurbanı kesecek önce. Şimdi sahabe-i kimse kurban kesmiyor, kimse ihramdan çıkmıyor, herkes bekliyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor, kesin kurbanınızı getirdiğiniz yanınızdaki kurbanınızı, çıkın ihramdan. Kimse davranmıyor, bir ümit yine biz ömreye gideriz. Bu iş bozulur diye bekliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapacağız dedi. Yani bunlar birisi bir şey yapmıyor. Ümmü Seleme annemiz işte hanımların rolü annelerimizin feraseti, zekabeti, fetaneti. Tabi annelerimiz seçilmiş anneler, kadınlar. Alemlerden üstün kadınlar. Bütün erkeklerden üstün kadınlar. Annelerimiz Müseleme Seleme annemiz orada devreye girdi. Ne kadar güzel bir şey. Dedi ki ya Resulallah sen bunlara sabaha kadar kurban kesin, ihramdan çıkın desem bunlar yapmaz. Çok üzgünler. Ne olacak? Sen dedi gir kurbanını kes, gir şuraya, geç şuraya, sen kurbanını kes, saçını da tıraş et, sen ihramdan çık bak hepsi yapar Yahu meselemenin ne güzel fikir verdi. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanını kesti. Saçını tıraş ettirdi. Efendim saçını tıraş eden zatın ismi. 20 katır trilyonluk soru. Hudeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkarken saçını tıraş eden berberi olan zatın ismi. Hiraş noktalı Hı, Hıraş İbni Ümeyye el-Hüza'i, radıyallahu teala. Hiç ismini duymadığınız sahabeler var değil mi? E siz kaç tane duydunuz ki mübarek, toplasan on tane sahabe biliyorsunuz ya. Hıraş İbni Ümeyye el-Hüza'i. Mesela ne bileyim böyle pulmaca çözdürenler, bu gibi yarışmalar yapanlar da, Güzel hediyeler ortaya konduğunda böyle ağır sorular falan sorulsa, zaten kimse de kazanamaz, para da cepte kalır yani. O bakımdan güzel olur. Millette biraz araştırmacı olur. Evet. Baktılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramdan çıktı. Bütün sahabe-i kiram ihramdan çıkmaya başladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Şimdi bir kısım sahabe saçını usturaya vurdu, bir kısım sahabe saçını kısattı, usturaya vurmadı. Yalnız kısaltmak için en az bir parmağın ilk boğumu kadar saçın olması lazım. Çok yanlış yapıyorsunuz. Özellikle Hanefilerden bahsediyor. Bak Ömre-i gidip gidip duruyorsunuz, başınıza da belaları, kefaretleri alıp alıp geliyorsunuz. Başın 4'te 1'i kurtarır Hanefi'de, kurtarır ama 4'te 1'ini kesip dörtte 3'ü saçlı o da bir acayip durum olur yani, o da olacak iş değil de. Bir insanın kafasında şu parmağın birinci boğumu kadar saçı yoksa, bunun usturaya vurması zorunludur. Şimdi benim kafamda saç yok, azıcık bir saç var, şu kadar saçım yok onu kısaltıyorum. İşte üç numara var sıfıra vurayım. Olmaz. Üç numarada mecbursun buraya vurma. Şu kadar saçın olursa bu kadar bir saçı alırsan o zaman kısaltma hükmüyle ihramdan çıkarsın. Yoksa ihramda kalırsın. Tabi mezhepler arasında ihtilaf olmakla beraber Hanefi mezhebimizde durum budur. En az dörtte birden dörtte birden alırsan çıkarsın. Ama şu kadar saçın olacak ki kısaltasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua muhallikîn Allah ihramdan çıkarken saçını usturaya vuranlara rahmetiyle muamele eylesin. Amin dediler. Şimdi bir kısmı da usturaya vurmamış, kısaltmış. Dediler ya Resulallah vel mukastriyin kısaltanlara da dua buyurur musunuz? Rahimallahu el muhallikin. 2. Allah usturaya vuranlara rahmet eylesin. Cık, Allah. Kediler ya Resulullah vel mukassirin, kısaltanlara da dua isteriz. Rahimallahu el muhallikin. Allah usturaya vuranlara rahmetiyle muamele buyursun. 4. Dördüncüye dediler. Vel mukassirin onlara üç dua yaptı, kısaltanlara bir rahmet duası yaptı. 13'ün bir insan umreye falan gidiyorsa kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek duasına üç duasını birden almak için o fırsatı bir daha nerede bulacaksın peygamber duası ya hem de Seyyidül Enbiya ve'l murseli Onun için insan şöyle erkekler için konuşuyoruz. Kadının saçını ustura vurması haramdır, misledir uzun kesmek gibidir. Kadınlarda da daima şu kadar İki üç yerden şu kadar aldı saçın ucundan, tamam. Onlar saçı öyle çok kısaltmaları da yok. Böyle dua buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi Ondan sonra, hadi bakalım dedi, ihramlardan çıktık. Medine'ye geri dönüyoruz. Medine'ye geri dönerken, Mekke ile Medine arasında yarı yola geldi. Ne indi? Efendim? فتح سورة سيدنا سعيد بلابس ملا الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم من ve yutimma ni'amatehu aleika ve yahdiyeka siratan mustaqima ve ya'suraka Allahu nasran aziza İlahir Sura İnna fetana crestı. suresi toptan nazil oldu. Vesabun fetan kariba Yakında fetihler olacak, oradan Hayber fethedilecek. Medine'ye döndü, birkaç ay sonra Zülhicce'de biraz durdu. Muharrem'in başından biraz durdu. Hicretin yedinci senesine girdi Muharrem'le. Muharrem'in yarısında Hayber'e gitti. Hayber'i fethetmeye gitti. Allah Teala ne buyurdu? Yakında size maddi manevi kuvvet gelmesi için önce Mekke'den önce Hayber'i fethettireceğim. Sonra Mekke'yi fethettireceğim. Fetih suresi nazil oldu. Onun için buyurdu ki Nezelet aleyyel leylete surat Lehiye habbuley ma talat aleyh şems Sabah oldu sahabeyi topladı dedi ki bu gece bana öyle bir sure nazil oldu ki inna fetehna güneşin üzerine doğduğu bütün alemlerin benim olmasından bana daha sevgilidir o sureye mazhar olmak, Gelmişini affetmişim, geçmişini affetmişim. Sana en büyük yardımları vaat ediyorum. Ondan sonra müminlerin kalplerine sekinetler indirdim. imanlarını ziyade ettim. Göklerin, yerlerin ordularıyla seni destekledim. Neler, neler, neler, neler. Tabii Fetih Suresi 4,5 sayfalık bir suredir. Bir sene ders yapılır. Artık Medine'ye de yanaştılar. Sahabe-i kiram dediler, ya Rasulullah, hani sen bir rüya görmüştün. O rüyanda Mekke emniyet içerisinde girdiğimizi, umremizi yaptığımızı, kimimizin usturayla ihramdan çıktığımızı, kimimizin kısaltarak ihramdan çıktığımızı görmüştün. E şimdi biz gittik, Hudeybiye'den döndük geldik. Sizin bu rüyanız manası neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ey benim ashabım, benim rüyam haktır. Rûh-i el vahyun, peygamberlerin rüyası vahidir. Ama ben size bu sene gireceğim dedim mi? Rüyamda bu senedir buyuruldu mu? Buyurulmadı. E bekleyin bakalım. Onun için allah Teala... Fetih suresinde bunun da cevabını indirdi. Ne bures kadir billah? Huve allazi arsal rasuluhu bil huda ve dinil hak li yuzhireh li yuzhirehu aleddini kullih ve kaf billahi şehidâ Muhammedur <gülüyor> rasulü Allah. Gel Sallallahu aleyhi ve sellem. Sadakallahul azim. Allah peygamberine gösterdiği rüyayı doğru gösterdi. Allah vaadine kulfetmez. Allah habibine yanlış beyan etmez. Mescidi harama mutlaka gireceksiniz. Allah dilemesi halinde. Allah tebaraka ve teala kurban olduğum kendisi Söz veriyor, söz verirken de ne diyor? İnşallah diyor. Allah Allah! Ya biz, yarından haberimiz yok. Dünümüzden, günümüzden haberimiz yok. Elimizde bir şey yok. Geleceğim deriz, gidemeyiz. Unuturuz, engelleniriz, hastalanırız, ölürüz, kalırız. İnşallah demeden atıyoruz, atıyoruz. Geliyorum, geldim, geleceğim. Ya kainatı yaratan Allah Teala söz veriyor. Yine o bile inşallah diyor ya. Niçin inşallah diyor? Ey benim kullarım, söz veren benim, sözün sahibi benim, alemlerin maliki benim. Yine ben Allah dilerse diyorum, size öğretiyorum. Sakın inşallah demeden bir laf etmeyin. Bir söz vermeyin, helak olursunuz. İnşallah demediğin iş engel çıkacak. Kesinlikle engelleneceksin yani. Kesinlikle mescidi harama gireceksiniz. Kiminiz başınızı tıraş ederek ihramdan çıkacaksınız Kiminiz saçınızı kısaltarak ihramdan çıkacaksınız Hiç korkmayacaksınız Müştiklerin korkusu kalmayacak Allah sizin bilmediklerinizi biliyor Onun için Mekke fethinden önce yakın fetihler sizi bekliyor Önce Hayberfet olacak sonra Mekke feth olacak Ben Muhammed Mustafa'mı sallallahu aleyhi ve sellem Hidayetle gönderdim Hak dinle gönderdim onu bütün dinlere galip edeceğim. Buna kimse şahitlik etmese de şahit olarak Allah yeter ki Muhammed Allah'ın hak resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu dini tamamlayacağım buyru. Onun için Müslüman kardeşlerim Kudüs Gazze Beytül Laham El Halil İsrail zulmünün altında Siyonizm'in elinde inim inim inliyor Doğu Türkistan Müslümanları Çin gavurunun elinde in inim, inim inliyor Aktar Arz'ın birçok yerinde Müslümanlar zulme uğramış hapishanelerde çürütülüyor her yerde ehli sünnet eziliyor ehli İslam yardımsız bırakılıyor 2 milyar nüfuslu İslam alemi perişan vaziyette kafirlerin çizmeleri altında çiğneniyor. Ekonomik baskıları altında krizlerden krizlere sürükleniyor. Bunu gören şu anda Türkiye'de bütün ehli sünnet müesseselerin toplasanız 10 milyonlarca insanın, derneğin, vakfın, patrikane kadar hükmü yok. Afrika'ya kadar hükmü yok? Dünyada Vatikan kadar ehli İslam'ın hükmü yok, maddi gücü yok, efendim, imkanati yok. E şimdi biz nasıl dünyaya hakim olacağız? Bu İslam nasıl dünyaya galip olacak, hakim olacak? Demeyin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına çıktı. Hadice annemizle başladı. Hz. Ali, Hz. Übeyir efendimizle başladı. Sonra. Bak Allah nasıl söz verdi. Sahabe-i bile ne zaman bu vaatler olacak? Allah söz verdi vaadine hülfetmez. Bekleyin. Sabrettiler, seyrettiler. Hayber'i de ettiler Mekke'yi de ettiler Huneyn'i de ettiler Kisra'yı da devirdiler. Kayseri'de devirdiler. Hirakli'de devirdiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın birçok yer bütün Arap kabileleri Arap Yarımadası'nın tamamı hemen hemen İslam'a girdi. Arap Yarımadası'nın tamamı. Hemen Ebubekir Sıddık Efendimiz biraz mürtetlerle uğraştı. Hazreti Ömer Efendimizin hilafetinin sonuna kadar ne Kisra kaldı ne Kayseri kaldı. Ya yani Hazreti Osman Efendi döneminde bütün imparatorlukların hazineleri İslam hazinesinin Beytül Mal'ına intikal etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 10-20 sene içinde onun ümidi kesmemek lazım. ''İnne Hazreddin le'edhulü ala ma'edhulü aleyli ven Bu dini mübin İslam, gecenin girdiği yere girecek, gündüzün girdiği yere girecek. Allah benim zürriyetimden, adı benim adımda, babası benim babamın adında Hazreti Mehdi'yi gönderecek. Bu Ebu Davud hadisidir. Ebu Davud, hurave değil. Dünyadan bir gün bile kalsa, Allah o günü uzatacak, yine onu gönderecek. İsa Aleyhisselam'ı gökten ona yardım için indirecek. Ve böylece, ve ehlikü ilmi zemâni ilmilelikullâ, İsa Aleyhisselam ile Hazreti Mehdi'nin birleştiği o dönemde, bütün dinler bitecek, batıl inançlar bitecek, sapık fırkalar bitecek. Dünyanın her tarafında tek din İslam, hak din İslam hakim olacak. Şimdi biz ne başında bulunduk, ne sonuna yetişeceğiz. Ortada zor zamanda kaldık. Büyük velilerden birine dedim, efendim dedim, çok bozuk zamandayız, berbat zamandayız, ya asr-ı saadette olsaydık, ya da ilk üç hayırlı tabi'nin tabi döneminde olsaydık, en azından Osmanlı ecdadımızın döneminde, özellikle Fatih, Yavuz Kanuni dönemlerinde olsaydık, ya da, Hazreti Mehdi'nin döneminde olsaydık da bu arada ne kadar hezimete uğradık, ne kadar bozguna uğradık, ehli sünnet olarak ne kadar zelil durumlara düştük. İlahiyat diye kurduğu müessesede adam çıkıyor, tefsir profesörüyüm diyor, bu ne biçim Kur'an diyor ya, bu vahiy değil diyor ya. Bunu değiştirmek lazım diyor, kimsenin çıtı bile çıkmıyorsa durumumuz ortada. Promoz ortada kalmış bir cüppeliye bir takkeliye bir insanşan hoca şuna buna yani. Bizim gibi garibanlara kalmış. E nerede bu kadar adam? Elinde güç olanlar, imkan olanlar, maddi mane bizim neyimiz var biz zavallıyız ya. Ama Allah'ımız var Celle Celal. Sahibimiz var. Ha. Şimdi o zat bana dedi ki, Ahmet Hoca dedi, "Sakın dedi böyle düşünme. Çok yanlış düşünüyorsun." Çok büyük bir kaflet içerisindese, sen bu fesat zamanda, bu bozuk zamanda, ahir zamanda, mentemeseki bir sünneti ande fesad ümmeti falejrum ümmet şeyit ümmetimin bozuldu zaman sünnetime sarılana yüz şeyit sevabı var. Nereden alacaktın dedi? El kaimu neyimizin bil kitabı ve sünneleme cümlemesi nasıttıkken insanların bahtillerine uyanlar. 50'den fazla arkadaş bulacak. Menitte basunneti yemezin sahera ben ve baki vahiden. O gün benim sünnetime uyanlar garip kalacak, tek kalacak. Ama o gün Kur'anla sünnetle yaşayanlar 50 sıddık ecri alacak. Sahabe-i kiram dediler. O zamanın sıddıklarından mı, şimdiki bizim sıddıklardan mı? Kalela Ey benim ashabım, sizin içinizdeki sıttıklardan 50 sıttık kadar sevapla ahirete çıkarlar. Ahir zamanda kitapla, sünnetle dimdik duranlar. böyle. Şimdi dedi Ahmet Hoca bu müjdeleri sahabenin arasında sahabenin makamına yetişilmez. Sohbet şerefi çok büyük. Ama burada da ümmetimin başımı hayırlı, sonumu hayırlı bilinmez buyuruyor hadis-i şerif. Onun için bu zor zamanın da bu zor şartların da ona göre fazla getirileri var, karları var, kazançları var. Onun için sen bu fikrinden ve bu sözünden tevbe istiğfar et dedi bana. Sonra bir düşündüm, doğru demiş. Hakikaten zor zamandayız, fitne fesat zamandayız ama dinimiz için canımızı vereceğiz inşallah. Dinimize sahip çıkacağız. En kuzumin dinna şey Ebu Bek'ı Sıddık gibi ben hayattayken Dinimden zerre kadar bir şey eksilemez. Benim cesedimi Çinlerlerde geçerler dedi. Dinden dönem bütün kabileleri yeniden İslam'a döndürdü. Onun için bizler bu deneyimlerden, bu kıssalardan, bu tarihe tarihi süreçten, bu siyerlerden ders çıkaracağız. Ümitsizliğe kapılmak yok. Allah İslam'ı bütün dinlere bundan sonra da galip edecektir. Allah'ın vaadi haktır. Ve geldiğimiz bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'imiz Medine'ye döndüler. Oradan Haybere çıktılar. Şimdi ben nereye başlayacağız? Şimdi bu 10 sene anlaşma yaptılar. Savaş yok. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6. senede bu anlaşmayı yaptı Hudeybiye'de. 8. sene Mekke'yi fethetmeye silahlı vaziyette ordusuyla beraber nasıl gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz bozar mı bozmaz anlaşmayı bozar mı bozmaz 2 sene sonra ne oldu işte onları hangi sebeple anlaşmayı müşrikler bozdu hatta Ayşe annemiz dedi ki ya Resulallah dedi bunlar seninle anlaşmayı bozarlar mı e bozmazlarsa sen de bozamazsın, söz verdin, caymazsın, ne olacak bu işin sonu dedi. Ey Ayşe, bekle görürsün, Allah murad ettiği bir şey olacak, o neticede bunlar sözü bozacaklar, bunlar sözü bozunca da bize fetih nasip olacak, sen de göreceksin dedi. Önümüzdeki, yarın değil, önümüzdeki salı dersinde, bundan sonraki süreci siyerden takip edeceğim. Rahman neler yaşandı Mekke Fettin'de Hayber'e girmeyeceğim çünkü Hayber ayrı bir derstir. Mekke Fettin'in 8. senedeki yolculuk Mekke'ye girince neler oldu neler yaşandı sonra Medine'ye dönmeden yani çok muazzam mevzular var, hadis-i şerifler var, rivayetler var çok ilgi çeken, çok duygu, duygu getiren, hissiyat veren, inşallah bunları Lale Gül'ün Sohbetlerini izlemeye devam edin. Böylece bizlere de dua edin.